Rükünlerindeydik 5. rükün onda da 41. dersteyiz. 5. rükün neyle ilgilidir? Ahiret gününe iman. Rükün ne demektir? Olmasa olmazdır. Ahiret gününe dinine iman altı şarttır dedik imanın rükünleri. Bu beşincisidir. Bunun içinde ne var? Ahiret gününü imanın paketinin içinde ne var?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 e, e, şey suhbetleri yapmıyoruz. Biz iman dersi olduğu için bu olmasa olmazıdır imanın. Burada da bu ahiret günde imanın cilişlerini yaptık birkaç derste şu anda en önemli meselelerindeydik. O da nedir? Alamet, eşratus sah'a kıyamet günü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 Taun dedi hastalık yayılır Filistin'de ee, üçüncü de e, şeydir e, hastalık iyidir e, fitne fitne e, fitne fitneler ortaya çıkmasıdır Fitnenin ortaya çıkması şeydendir e, küçük şartların küçük şartların şartlarından.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 Bugün dördüncüsünü işliyoruz. Hatta bugün üçüncüsüdür. Ama fitne dersinde dördüncüsüdür. Üçüncüsü nedir? Ee, i̇kincisi geçen ders Hz. Osman'ın ölümidir. Birinci fitne sayıyor bunu alimler, Ehl i sünnet alimleri. Neden birinci fitne sayıyor bunu? Çünkü Hazret Ömer'in ölümü nedir? Kapıydır. Kırıldı. Fitnesi yansımadı. Kırıldı kapıydı. Kırıldı ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği gibi Hazret Osman'ın radıyallahu anh ölümü birinci fitnedir. O günden dedi ümmette kılınç kalksa bırakılmaz kıyamet gününe kadar. Hariciler o günden devam ediyor bugüne kadar kıyamata kadar da de devam edecek.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 Bundan sonraki Resulullah fitneleri haber verdi. Şimdi biz hep bütün fitneleri ele alamayız. Çünkü bütün fitneleri ele alsak çok detaya girmemiz lazım. Biz bariz fitneleri, önemli fitneleri tarihte geçmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerden haber vermiştir. Onları ele alacağız. Şimdi en büyük fitne dedir Hazreti Osman'ın Osman geçen ders anlattığı ölümü. Şimdi ikinci fitne Hazret Ali hilafete seçildikten sonra bir savaş oldu sahabelerin arasında. Bak, birinci fitne hariciler, sebeiler Abdullah İbn-i Sebe'in cemaati Arablar, bedevi Arapleri toparladılar, cahil cuhaleyi bir de kulları çöleleri ne yaptılar? Fışkırttılar Hak sah e, halifenin karşısına ne oldu? Çıktılar. bu Burada halife katl oldu. Ondan sonra fitne o kadar büyüktür. Sahabe bile burada ihtilefe düştü. Ondan sonra sahabeler arasında savaş çıktı. O da nedir? Ücüncü dersimiz Cemel Savaşı. Ma'raketul cemel. Cemel nedir? Deve. Türkçede ne diyorlar? Heh, yok savaşın adı nedir? Cemel Vakiyası. Bu Cemel Vakiyası nedir? Onu anlatacağız. Çünkü bu büyük fitne. Bundan sonra bu fitne biter. Bir fitne daha türür burada. O da nedir? Sıffin Vakiyası. Ona geleceğiz önümüzdekiler. Şimdi Cemel Vakiyasını anlamak için biz Hazret Osman'ı bildik. Zulun'dan öldürüldü. O kader vahimidir Hazreti Osman'ın ölümü. Birçok sahaba inanamadı. Birçok sahabe dedik bile aklın neredeyse fıttıracağıydır. Nasıl olur? Altıncı şahıs İslam usulman olmuş, İslam'a girmiş. On tanıdan biridir cennetten müjdelenmiş. Üçüncü halifedir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sefer damadı olmuştur, zunuren değilmiştir. Onu zulümden katlar olur. Ondan dolayı sahabeler ashab-ı kiram bunu dayanamadı. Çok vehim ağır geldi bunlara öyle bir şey çünkü ilk sefer böyle olur. Hazret Ömer'in ölümü o kadar ağır gelmedi. Bir şahıs Mecusi e, ihtihad etmiş Hazret Ömer'i öldürmüştür. Hazret Ömer elhamdülillah dedi ölümüm bir Müslüman'ın elinde olmadı. Ondan sonra benden sonra dedi bu meseleyi e, önem vermeyin. Benden sonra altı tane halife koydum. Bulardan bir halife seçin. Ama Şimdi Hazret Osman'ın ölümü belli olmadı. Hazret Osman'ın ölünü Irak'tan, Misir'den bu insanlar geldiler, cahil cuhaleler, Araplar geldiler, halifeyi, hak halifeyi, Medine'de Medine'yi ne aldılar? Ambar altın aldılar. 2000 kusur, bazı rivayette 3000, 4000, 5000'e kadar çıkıyor. En azı 2000'dir. Biz en azını alalım. 2000 kusur,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 Hz. Ömer Şura'ya bıraktığında onun için hemen geldiler ikinci şahsa Usman'dan sonra Ali Usman, Usman gittikten sonra Hazret Ali'ye geldiler Hazret Ali'ye dediler biz seni bayat ederim. Hazret Ali dedi ya ben nasıl olur bayat edeyim hala e, bizim halifemiz yerdedir cenazesi kalma kalkmamış gidin başkasına verin ondan sonra cenazeyi kaldırdıktan sonra defnettıktan sonra geldiler Hazret Ali dedi ki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 Mevcut olan sahabeler Medine'de toplandılar, muhacir ansarlar, Hazret Ali beyat ettiler. Hazret Ali de mecbur kaldı. Mükelleflik, şuura karar verse kimse bir şey diyemez İslam'da. Şuura karar verdikten sonra kabul etti beyatı. Ondan sonra beyatı kabul ettikten sonra büyük sahabeler de Medine'de dediler. Ki Talha ile Züber o altı tane meclis şuradadır Onlar da neredediler?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 ne yaptılar? İşte ordu gönderirim, seni kurtarırım, Yemen'den gelelim. Hazreti Osmanlıları bile reddetti. Ama bir kısmı ne yaptı? Toparlandılar, geldiler. Mesela Yemen valisi celdi. Mekçe'ye geldiğinde yarım biraz ordu getirmiş, mal getirmiş ki gelsin, halifeyi savunsun ama Mekçe'ye vardığında halifenin ölüm haberi gelir. Orada konaklar ondan dolayı e, bütün e, İslam alemin karışmıştır nasıl olur hak halife batıl yere zulmden ölünüz. kaynı Hazret Ali bu meselede hilafeti aldığında iş nereye geçti Hazret Ali'nin eline geçti her şey Hazret Ali sorumludur ve her sorumluluk da ondan sorulur bu sefer sahabeler şey e, yaptılar Şeyin üzerine geldiler. Hazret Ali'nin üzerine geldiler. Dediler Hazret Osman'ı katledenleri ne yapacağız biz? Kısas yapacağız. Çünkü bunlar Hazret Osman'ı batıl yere katlettiler. Bunlar çibin kusurdular. Gelmişler. Bunlar çibin tane katletmedi. Yani Hazret Osman'ı hakika öldüren üç dört tanedir. Bir rivayette on tanedir. Bir kısmı bekçilik yaptı. Önemli olan Eva Ceren dört tane kişiler. Ama bu dört tanenin neyi var? Aşiretleri var, kabiletleri var. Bu da bu dört tane kimse bilmiyor. kimse. Yani duyuluyor. Kimse görmedi bunları. de görenler teç kaldılar şehadette. de görenler e, bunlar ortada kayboldular. Şeyin içinde, askerlerin içinde. Yenide bir kısmı da kaçtı gitti. Nereye gitti? Gitti Irak'a, Basra'ya, kendi aşiretleri içinde kayboldular.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 Mahkeme şer'iye kurulur. Bunlar neyse hakları kısas onları yaparız inşallah. Ama Talha'dan Züber bu çizsi de nedir? Ee, cennetten müjdelenmiş sahabelerdir. Züber ibn Avvam Resulullah'ın neyi olur? Halasının oğludur. Ben yani de şey e, Abdullah e, Talha ibn Ubeydullah da Cennetten müjdelenmiş, ilk önce Müslüman olan mecde'de Büyük sahabalardan bunlar Hazret Ali'ye her gün baskı verirler. Ya imam diyorlar artık bunu yapacağız. Hazret Usman'ın kanı yerde kalmasın. Bu arada da Hazret Usman'ın gömleği tanlı gömleği nereye gitti mi? Şam'a gitti. Şam'a gönderdiler. O Şam'da da Çin var, Çin, Çin var, hazret Muaviye var, Hazret-i Muaviye de Şam valisidir. Orada minberde kaldırdılar bu şeyi, cömleyi, bir de hanımının ne ile parmakları kesilmiş, cömleye yapışmış, kan ile var. Bunu böyle minberde kaldılar, Şam ehli galeyene geldi, halife Zulun'dan ölmüş. Yemen halkı galeyene geldi, de galeyene geldi,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 e, haydutlar, bu hariciler, bu zalimler çıktılar geldiler. Gerçek onlar çıkarken da valilerden izin aldılar. Biz haca gidiyoruz dediler. Hacı mevzunu ya. Gitmediler haca Medine'de konakladılar. Hazret Ali aldığında bütün valiler isticabetler Hazret Muaviye etmedi. Dedi bu Hazret Osman amcası oğludur. Dedi benim amcamın oğlun kanı yerde kalmaz. Önce kıssas yapılardan ondan sonra ben sana beyat edeyim Hazret Aliye dedi. Ne oldu baş kaldırdı Hazret Muaviye. Ne istiyorum dedi? Önce kısas sonra beyat. Halbuki Hazret Muaviye ne yapacaktır? İstifa edecektir. Yani görevini yeni Hazret Ali'nin tayin ettiği halifeye devredecektir. Şey valiye devredecektir. Şam valisine. Bu etmedi. Neden etmedin dediler ona? Dedi çünkü ben etsem maidutlar hala piyasada dolaşıyorlar. Ben de Hazret Osman'ın kanı sürüm, beni öldürebilirler. Bu arada Hazret Osman'ın Beni umayı, bunlar da Mekke'de, Medine'de baskı yapıyorlar. Nere? Hazret Ali'ye. Hz. Ali'de akli racih olduğu için bu konuda ''Dur ben hala bekleyeceğim, çünkü biz bunlara baskı yapamayız, bunlara baskı yapsak bütün halkları, aşiretleri ayaklanır buları. o zaman büyük bir kargaşa olur, biz hele durun sakinleşsin, atlatalım bu badireyi, ondan sonra biz başlarız.'' ''Talha ile Züber'' radıyallahu anhum, ''dört ay beklediler.'' Tabii bu mesele, biz burada anlatıyoruz, 1400 sene geçmiş bu meselenin üzerine.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 bile çıkmaza varar fitnede. O kadar fitneler ağır alır, peş peşe gelir. İşte bu fitne de çok büyük fitnedir. ile Züber dediler ki, 4 ay baktılar, Hazret Ali hala sözünde israr ediyor. Dediler biz izin isteyelim o zaman. Bize izin ver, Mekke'ye gidiyor. Hazret Ali bildi, bunlar kaçacaklar. Mekke'ye gidiyor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 Hazreti Ayşe Ayşe'de hacten dönüyor. Mekşe'den biraz ayrılır. Bir yarım gün mesafesi haber gelir Hazreti Osman'ın ölümüne. O da ta dayanamaz bu haberi. Ne olur? Kararını veremez. Ondan sonra karar verir. Ben Medine'ye gideyim. Orada fitne var. Ne yapar? Karar verir. Mekşe'de oturur. O da Mekşe'de oturur. Hep ne dedir? Hüzün, çeder için dediler. Çözüm halindediler. Mekke'ye gelirken metçe kaynıyor. Mekke kaynıyor. Her çeşit Hazreti Osman'ın şeyini yapıyor. Onun için Hazreti, e, şey e, Ali e, şey yapar. Hazreti Ali şeyi ayarlamak istiyor. Mekke'de ne oluyor? Mekke'de kaynıyor. Her çeşit nedir? Vehimdir. İş, mesele birbirine karışmıştır. Beche birbirine karışmıştır. Her sahabe ne yapıyor, birbirine kaynıyor. Ondan dolayı Hazret Ayşe de orada kesinlikle Hazret Osman'ın neyini istiyor ee, hakkını talep ediyorlar. Hazret Talha de geldi, bütün sahabeler geldi, mesela kaynıyor. Kufa'da mesela kaynıyor, Basra'da mesela kaynıyor. Şam hele hiç deme, Şam biri birine vurulmuştur. Şam her çeş şey birbirine vurmuş, Ne istiyorlar? Hazret Osman'ın kanı yerde kalmaz. Bu nedir? Tam bir fitnedir, bir çıkmazdır. Ama Hazret Ali'ye gelirken, Hazret Ali halifedir. Her çeşi şey Hazret Ali dinlemesi lazım. Çünkü şeriat bunu emrediyor bize. Halife'yi dinleyeceğiz. Velev ki halife iştihad etti, hata yaptı. Ki halifenin iştihad ettiği meselede ümmet icma etmiştir. Hz. Ali'nin Meselesi nedir? Hakk üzerinedir nedir? Savaptır. Burada ne oldu? Talha, Hazreti Talha, Züber, Hazreti Ayşe dediler ki karışmış millet ayaklanıyor Basra'da. Basra'da ayaklanıyorlar. Fitne olmasın, kavga olmasın, Hazreti Ali de bekliyor, o da yalnız kalmıştır. Dediler en iyisi biz çıkalım, diye Basra'daki insanları saçinleştirelim. Ondan sonra Hazret Ali'den Medine'den kaçan katilleri biz Basra'da önlerini keseriz. Böyle bir ictihad ettiler. Halklar çıktılar Basra'ya. Yanlarında da ne var? Bir ordu gibi bir bir sürü musulmanı var. Çıktılar Basra'ya. Hazret Ali ne yaptı? Bulardan haberi yoktur hala Basra'ya çıkmışlar. Hazret Ali karar aldı Zikar şehrine gitsin. Irak'ın güneyinde bir şehir, Kufa'dan önce. Neden? Çünkü baktı Maaviye baş kaldırdı. Ne şey vilayeti teslim ediyor, ne bey'at ediyor. Onun için dedi ki ben gideyim orada kendim bu meseleyi çözeyim.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 Medine'den Ciden yol Basra'ya ayrıdır. Medine'den Ciden yol Zikra'ya ayrıdır. Ayrı ayrı yollardan geliyorlar. Hazret Ali Zikara varır. Vardığında bunlar da Basra'ya varırlar. O zaman Hazret Ali diye, "Niye çıktı Talha'dan Jubeyr?" Cider olarına gönderir elçi gönderir. Kimi gönderir? Ka'ka -ka. Abdullah ibn Umru el Ka'ka. -ka. Bunu gönderir nereye? Elçi olarak Talha ile Jubeyr'e. Şimdi bunların içinde bile Hazret Ay Talha'nın şeyinin içinde bile çi gelmişler katillerden hesap sorsular. Bunların içinde bile o katillerden sızılmıştır. Çünkü çi bin kusurdu. İç birbirinde karışmış. Hepsi Müslümandır. Bu İslam'la kafirin savaşı değil ki ayrı Fitne Fitne istapıdır. Kardeş kardeşten Müslüman Müslümanların bir fitne düşmüştür. Fitnenin özü budur işte. Bur burada da Umru'can da şey gelir. Eee gelir. Hazret Talha ile görüşür. Tabii olar celmeden önce Basra ehlini Talha, Zübeyr, Hazret Ayşet sakinleştiriyor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 halife de iştihat gereği bekler diyor o diyor beklemiyorum hata çimdedir burada Hazreti Maviye hatalıdır burada beklemesi lazım ondan sonra kaka'a vardığında Basra'ya zuberlen talhaylen oturur ne için geldiniz buraya işte biz geldik insanların arasına sulh edelim eyyidir sulh de sulh ediyorsunuz işte bunlar ayaklanmışlar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 Çok büyük bir sahabadır. Hazret e, Sa'd ibn-i Ebi Vakkas Kadisiye Savaşı'nda Furs'tan, rustumdan savaş olduğunda bana diğer adam gönderir. Hazret Ömer ki bilirsin firaset sahibidir. Bir küçük ordu gönderir. Birkaç yüz taneden. Diğer iç başlarında kaka' var bin adama bedeldir. Ve bil fiil kaka' o savaş kazanılır. Akab büyük bir sahabedir. Savaşta da, Cemal'de de, Sıffin'de de Hazret Ali'nin yanında oldu. Böyle bir sahabedir. Çok teyit, yiğit, çok da cesurdur. Yani Halid bin Velid'den sonra kahkaha gösteren kişiler sahabeler. Kahkaha gelir işte anlatır Talha Zübeyr'e. "Yer bu mesele sabr ister, Bu mesele bak avamdır. Buların önüne gelsen bunlar galayana gelirler." Biz sakinleştiririz. Ondan sonra bak halife gelmiş, işte Şambar, Şam var. Şam'ı galayana gelmiş. Biz buranı teskin etmemiz lazım. Bunlar ne olurlar? Kanaat getirirler. Kanaat getirirler, anlaşırlar. Bizden ne istiyorsun? Sizden dönmenizi istiyorsunuz. Bu topladığınız insanları dönün, bu topladığınız gelsin halifenin ordusuna katılsın. Bu iş burada bitsin. Onlar bu gavga, avam bunlar ne olsun? Araplar, bedeviler bunlar, sokalmasın sesleri. Ondan sonra Celiller Hazret Ayşe'nin yanına geldi. Hazret Ayşe de ka, -ka oturur Hazret Ayşe'yle. O Hazret Ayşe de diyor ben geldim ıslah ederim. E ıslah nedir diye aynen diyor ona. Islah işte katilleri edelim, insanlar fitneye kapılmasın. E baba sizin yaptığınız diye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 Hemen diğer bu suyun adı nedir diyenler Hav'ab. Diğer vallahi biz yanlış yaptık. Dönmem lazım. Ben. Ne için? diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana haber verdi. Dedi biriniz hanımlarına dedi? Biriniz dedi Hav'ab suyunun yanında köpekler havlar size ölümden kurtarırsınız. Zor kurtarırsınız. Hakk üzere değilsiniz. Yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağınızda solunuzda çok insanlar ölür. Onun için buradan da kurtarırsınız. O zaman bilir ki Hz. Ayşe ki bu doğru bir şey değil. Karar verir. ömrüdan da sonra bu iş bitsin. Anlaşma olur. Gece Hazret El'in ordusu burada. Hz. Zübeyir Talhan ordusu burada.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 Ne yaparım? O zaman Abdullah bin Sebe tehcirlerindedir. Dedik Abdullah bin Sebe Yahudidir. Müslüman kılıfına girmiş. Bu fitneni kendisi yaratmıştır. Hazreti Osman'ın ölümünü sonra Cemali, sonra Hazret Ali hatta Hatta sonunda iddia eder Hazret Ali iler. Hazret Ali onu arar öldürsün kaçar Misir'e ama ashabını tutar hepsini ateşte yakar demişti.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 Bu o bir tarafta da o birisi bir birisi kocalı birisine diğer bize o ok attılar Hazret Ali'nin cemaati. Zan nedeler? Her iki tarafta zan ne diyor? Bular sulhı bozular, hıyanatlı gettiler bize. Arkadan vuruyorlar. Gün ağır, ta önleden önceye kadar bunlar ne oluyor? Küçük küçük birbirlerine şey ok o atıyorlar, şey atıyorlar. İş kızışıyor yavaş yavaş. Kim yapıyor bunu? İki tarafın fitnecileri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 Akşam saatine kadar savaşılır. Allahu ekber. İslam'da ilk sefer Müslüman Müslümandan savaş ediyor. Ondan sonra bugüne kadar da devam ediyor. Bugüne kadar ordular Müslüman orduları savaş ediyor, Müslüman orduları da Çin da savaş ediyor. Birbirlerinin kanlarını içiyorlar. Çita Müslüman sen çık karşısında düşman var birbirine. Bu da onun küçükün, fitnenin küçüğüdür bugüne kadar devam ediyor. İlk savaş Müslümanla Müslümanlar arasında oldu. Akşama kadar çok rivayetler var. Kaç bin tane öldü o savaşta. Ama en racihi bin kusurdur. İki bin diyen var. Hatta yirmi bin diyen de var. Ama bunlar mübalağadır. Çünkü yirmi bin çoktur. Muhte savaşında e, bu kadar insan ölmedi. Onun için yani bin kusur bin bin beş yüz kusur iki taraftan Müslüman öldü çok üzüldüler. Savaşa gelirken Hazret Zübeyr Zübeyr bin Avvam farkına vardı bu fitnedir. Bağırdı. Önleye kadar savaşmasılar olmadı. Haktine yaptı, savaşı bıraktı, çekti gitti. Arkadan bir tane onun peşine koştu. Zulundan arkadan öldürdü. Radiyallahu anh. Talhaya gelirken bu arada çıkmış, savaş olmadan önce, işte yapmayın etmeyin, bir denesi mahsus talhaya bir ok attı. büyük baş yağıları için. Bunu vursak fitne şey olur, hayecanların. Bir ok geldi, o oktan yaralandı, onu hemen götürdüler Basra'ya, tedavi ettiler. tedavi ettiği evde, o da Allah'ın emrini bitirdi, o da vefat etti. Kim kaldı ortaya da? Hazret Ayşe. Hazret Ayşe de deve üzerindedir. Niye Cemel vakaz dediler, Hazret Ayşe'nin devesi sebebi. Deve de neredendir? dendir. Develer de o vali getirmiştir dedik şimdi şeyden gelmiştir. Ee, Yemen'den gelmiştir. Havdec var. Devenin üzerindeki o yuva var. O Hazreti Ayşe Ayşe'nin içindedir. Hazret Ayşe hatta savaş başlamadan önce çıktı bir konuşma yaptı. Hazret Ali dedi nedir bu ses gürültü?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 Bu sefer Hazret Ayşe'yi kurmak için millet ne oldu? Yak oldu. Devanın etrafını sardılar. Ne olduysa orada oldu işte. Kan orada gövdeyi götürdü. Hazret Ayşe'nin etrafında 13 Resul'e hadiste diyor ki, sağından solundan senin çok ne olur? Katil olur. Bunları görersin hep. Hazret Ayşe demiyor. Bir deneniz diyor. Kadınlarınızdan bir deneniz Orada çöpeç havlayanında Hazret Ayşe anladı bu budur, kendisidir. Ben ne yaptım dedi, kata yaptım. Ama dönüşsün dönemiyor artık. Çıktı, ondan sonra Hazret Ali dedi ki mesele deva meselesidir. Cidin devayı şey yapın, çöktürün. Ondan sonra Hazret Ayşe'yi de alın ortadan bu iş bitsin. Bilfil gitler devanın ayağına vurdular.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 Hazret Ayşe'yi getirdi, ikram etti. Tabi Hazret Ayşe, Hazret Ali'de şey yapmadı ona, bir şey demedi. Çünkü biliyor bu mesele iştihattır. Biliyor da Hazret Ayşe çıkmamış fitneye, onunla savaşmaya. İştihat etti, kata yaptı. Ama dedi sen kata yaptın, o da ikrar etti, ben kata yaptım. Benim yerim ev iyiydi, çıkmamam lazım. Hazret Ayşe ölene kadar, vefat edene kadar her zaman diyor öyle ağlardır ki türbeni ıslanırdı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 Çeşke 20 sene önce ben ölseydim bu günleri görmeseydim. Kardeş kardeş de. Hatta Zübeyir'in katili birden geldi dedi ki kapıdan. Ben geldim Emir-i müjde vereyim. Zübeyir'i öldürdüm bu da klinci. Yatırın klinci dedi. Baktı klince. Allah'a u Ekber dedi. Bu klinci ne kadar Resulullah'a salınmıştır dedi. Bu katile dedi. Ataştan müjde verin gözüm görmesin bunu.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 Hazret Ali dedi ne alıyorsunuz? Kadınların da cariye alalım. Ne yapıyorsunuz dedi. Alıyorsanız cariye gidin peygamberin dedi hanımını cariye alın. Hazreti Ayşe o bir taraftadır. O zaman vahim oldu. Baktılar altından çıkamıyorlar süstüler. Onu ki Hazret Ali dedi kaçanlar arkasıca kaçmayın. Bırakın çünkü bunlar bizim kardeşlerimizdir. Bunlar ganimet alınmazlar. Kafirden savaşmıyoruz biz. Bir de eskiden Arap'tan Arap savaşıyordu. O savaş da değil. Musulmanla musulmandır. İşte burada Hazret Ali ondan sonra ne yaptı? Kalktı. Bütün e, sahabeler, hata yapanlar celdiler Hazret Ali'nin yanına tabi. Mesela birleşti burada. Ama kim halip celdiler burada tabi? Hazret Ali'nin ordusu Galip geldi. Onlar hemen Hazret Ayşe'ni götürdükten sonra iki taraf dağıldı. Ama Galip Celan halifedir. Halife geldi. Cenazeleri, Musulmanları gömdüler. Namazlarını kıldırdılar. Ondan sonra her çeşit yerine ulaştırdılar. yaralıları tedavi ettiler. Sahabelerin büyüklerini işte gömdüler. Ondan sonra e, Hazret Ali Medine'ye, Basra'ya geldiğinde kendi valisini e, tayin etti. Basra ehli sakinleşti. Anlatabildim mi? Mesela baktılar vahimdir Cemal Savaşı vakası. Ondan sonra Hazret Ali ne yaptı? Çıktı nereye geldi? Kufa'ya geldi. Kufa'ya geldi ne için? Artık bu sefer Cemal Savaşı bitti. Gelsin Muaviyen de işini halletsin. Ondan sonra İslam devleti eskisi gibi başlasın cihadına, futuhatına açılışın. Evet. Sıfın Savaşı'na inşallah önümüzdeki dersi, derste geliriz. Ama burada Cemal Savaşı'nda sallallahu aleyhi ve sellem e, haber vermiştir. Müjdeler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müjdelerinden iki tane var burada. Yani haber vermiş, bu da nübuvvetine delalet ediyor. Birincisi dedik, hangi birinizsiniz? Devenin üzerindesiniz, köpekler size havlar. Hav suyunda, hatta hadiste de geçiyor. Onun için, bu nedir? Bu gaybden haber vermektir. İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazret Ali'ye diyor ki, seninle Ayşe'nin arasında bir mesele olur diyor. Ya Resulallah diyor ben o zaman neyim? Zulmederim. Diyor ki İnnehu seyekûnu beyneke ve beyne a'işete şey'un. Kale ya Resulallah ana, kale na'am. Kale ana men beyni ashabi, kale na'am. Seninle sadece, evet seninle diyor. Kale fe inni eşkâhum ben o zamanda zalim tarafındayım.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 alır, aziz mükerrem Medine'ye götürür. Şimdi burada Cemel vakiasında en büyük çıkartan alimler düler ders nedir? Çıkartmamız ders nedir? Ders, fitne gece karanlığı gibidir. Gece nasıl çıksan yola yorulunu ayırt edemezsin. Zift gecede, karanlıkta. Fitne de gelse böyledir. Onun için bu büyük şahabeler asıl da bu büyük şahabelerin hedefleri neydir? İslah etsiler. Bu büyük şahabelerin hedefleri doğru yolu bulsular. Bu büyük şahabelerin hedefleri hakkı yerine getirsinler Halifeni savunsular. Hakları var mı bunda? Vardır. Ama fitne öyle olduğu için nasıl bu büyük şahabeler halifeye itaat etmezler? İçtihattır. Ama nedir? Burada çıkıyor ki İslam'da disiplin ne kadar önemli.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 e, vakıasında Hazreti Ali'nin karşısında olan grup hata etmiştir. Ama bunların hataları nedir? Gelsek Hazret Maviye'ye doğru Hazret Maviye'den hataları daha azdır. Hazret Maviye'nin hatası bu konuda daha büyüktür. Onu önümüzdeki süffinde inşallah anlatırız. Neden? Çünkü Hazret Maviye'ye halifeyi beyat ettiler. Sadece bu şey iddia etmekte azal ettiler. Hazreti Muaviye bayat etmedi. Bu bayat etmemesi en büyük hatadır. Halifeye bayat. Velev ki onun maziretleri var. Ama Ehl-i icma etmiştir. Halifeye karşı gelmek hatadır. Ehl-i icma etmiştir. Hazret Ali bu konuda nedir? Hak sahabet. Hak taraftarıdır. Hazret Ali'nin yanında da kim var? Bir sürü sahaba var Eidir Medine'ye geldiğimizde Medine sahabeler büyük sahabalar oradaydı. Hacdan sonra döndüler. Hazret Ali dört buçuk ay Medine'de kaldı. Hatta daha fazla bazı duayet. Medine'deki sahabeler Hazret Ali derken ben gidiyorum orduydan zikar oradan Kufaya sahabelerin birçoku katılmış. Neden? İştihad ettiler.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 Hatta Suffin'de bile büyük sahabeler katılmadılar. Bir kısım büyük sahabede Hazreti Ali'den. Ama cenel sahabeler, alimler diyorlar ki yüz tane cemel savaşına sahaba katılmadı. Bel bir rivayette İmam Ahmet'ten, sahih bir rivayette e, San'anide bir rivayette var. İbni Kesir'de bunu zikrediyor. 30 tane sahaba katıldı cemel savaşına. 30 tane sahabe. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öflediği için binlerce sahaba vardı. Onun için bu fitiledir. Ama biz baksak vakaya ehli sünnet büyük alimleri ittifakın demişler Hazret Ali bu konuda haklıdır. Hazret Ali'nin peşine bütün sahabeler gitmeleri lazım. Eydi o sahabeler nedir ihtihad etmişler. Demek ki sahabeler burada üç tane görüş vardır. Birisi Hazreti Ali ile olmuştur. Birisi acele iştihad etmiştir. O üçüncüsü de ne o taraftan olmuş ne bu taraftan olmuş. Bu fitnedir, kargaşadır ben katılmıyorum. Hiçbir tarafta değilim. Ama aynen sahabeler cihad olduğunda ilk önce idareydi. Onun için ki grup Müslüman arasında ihtilaf oldu, taraf tutmayacaksın. Hak olacaktı. Ama burada ayeti kerime var وَاِنْ تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَغْتَتَلُ كِي تَعِفَ mümin تَعِفَ Kavgu etse ne yapacaksın? Hangisi tarafta olursun? Hak olan tarafında. Hangi tarafa karşı? بَغَد بَغَنَقْس Ne hangisidir? Boğyan hakten çıktı aşırıya gitti. Onun için Bunların ölüleri Halifenin karşısında olan ölüleri nedir? İçtihad etmiştir. Allah niyetlerine göre muhasebe eder Allah. Çünkü içtihadi meseledir. Allah Teala ayette ki mümin taif ediyor. Demiyor biri mümin biri fasık. Yani biri mümin biri musulman da demiyor. İçi mümin taif. İctihaddır. Onun için içtihatta her zaman ne yapmamız lazım? Daha alimler diyorlar ki bu asıl da bu. En güce Birinci kademe, ashab, ulema, bunların içinde alimler var, sahaba alimler. İhtilaf ettiklerine göre, ihtilaf insanın neyinde var? Fıtratında var. Bu ihtilaf de nedir? Aslında Allah'u u Teala'dan bir nedir? İmtihan kapısıdır. İhtilafı koymuş aramızda, yoksa bu dünyada nasıl biz e, kazanırız imtihanı? İhtilaflerden sağlam çıkmamız lazım. İhtilaf de bu beyaz, bu siyah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 Deccal çıkanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, alnında yazılmış kafir ama diyor sadece mümin onu göre. Başkaları onun peşinde koşar. Onun üç arkadaşlar, ihtilaf bu vakiyadan biz bunu anlıyoruz. İhtilaf nedir? İhtilaf'te insanlar daha aklı selim, daha uzaktan bakmaları, bir de artı, eksiği, eğit artmaları, her zamanda hayacan, galayan,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 Ama kim müslümanlar arasında ihtilaf olsa her zaman altan alacaksın, sakinleştireceksin. Özellikle gıbete, namnamlığa yol vermeyeceksin. Zaten Cemal Savaşı için şey yaptı. Birinci fitne için şey yaptı Hz. Osman'ın ölümünü. Kimler işte bu haber getirme. Bir fasık geldi sana hemen inanmayacaksın. Kuralları uygulayacaksın. Bunlar nedir? Bunlar toplumu işte karıştıranlardır. Bu nerede olacaktır? Müslümanlar arasında. İki grup bugün de yani iki şahıs Müslüman aralar açıldı. Biz ne yapacağız? Onların aralarını bulmamız lazım. Sabretmemiz lazım. Bu, bu arada da, biz sebepler almamız lazım. Her gelene kulak asmamamız lazım. Evet. Bir de burada Cemal Savaşı'nda yine e, taifelerden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 İşte Hazret Ali, e, Hazret Osman'ın kalbine razı rıza gösterdi. Bunlar hepsi özellikle rafizilerin neydir? Tarihimize soktukları şeydir. Bunların da elhamdülillah bütün araştırıcı, muhakkik alimler bunları araştırmışlar, bunların ne kadar zayıf oldukları ortaya çıkmıştır. Ben bu konuda bunlara girmedik, bunlara itibar etmiyoruz. Biz Ehli Sünnet'in öz meselesini sahabaya yakışan hilaf da,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 ne diyorlar? Bizim imamlarımız masumdular. Hata yapmazlar. Bu da nedir? Batıldır. Bizim ashab-ı kiram Allah Teala bunları övmüş, cennetlik olmuş ama son üste bunlar bir insandılar. İhtihad edebilirler, hata da yapabilirler. Evet, Allah hepimizi fitnelerden korusun. Özellikle dilimizi sahabelerin erzinden, namusundan kan elimizi kanım el, elimizi kanlarından kurduğu gibi dillerimizi de kurusun. Hatta dilimiz değil, kulağılarımızı da kurusun. O bu laflara kulak vermeyelim. Hatta kulaklarımızı değil, gözlerimizi de kurusun özellikle İran dachi e, şey biliyorsunuz diziler oynatıyorlar. İran sinema e, şeyinde ee, çok güçlüdür ilerlemiştir. Yani neredeyse holiday, holiday mi nedir? Horvurt. <gülüyor> Horvurt'a neredeyse taş çıkartıyorlar. Öyle bir imkanları var. Bu imkanlarını ehl-i sündet, sahaba aleyhine kullanıyorlar. Kalkıyorlar, diziler çıkartıyorlar. Bu tarihte yazıldıkları zulmü o dizilerde oynatıyorlar. O dizilerde sahabeleri haydut gibi gösteriyorlar. Katil, cani, mal peşinde, saltanet peşinde Hz. Ali'de zulmediyorlar öyle gösteriyorlar. Halbuki hakikaten hiç ilgisi yoktur. 13 Ehl-i Sünnet alimleri diyorlar ki İslam'da kan döken desen haricidir. Yalancı desen rafizilerdir. Rafiziden yalancı İslam'da yoktur grup. E günde İran'da maalesef Türkiye'de de bazı kanallar onlara bedava veriyorlar.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 Allah o dizileri oynatan Türklere de ki onları alıyorlar kanallarında onlara da hidayet versin, hakkı göstersin, bunları oynatmasın. Bu zulümdür. Hatta peygamberlere tecavüz ettiler. Hazreti Yusuf'un dizisinde bir sürü batıl itikatlar var. Bir de Hazreti Yusuf'u nasıl canlandırıyorlar? Bir sahabeyi ehl sünnet cevaz vermiyor canlandırmasına. Bunlar peygamberi bile canlandırıyorlar. Evet. Allah bizi Dilini elimizi kuruduğu gibi dilimizi de kurutsun. Allah bize hakkı göstersin ve hakka ittiba etmeyi nasip eylesin. Elhamdülillahi